kursa akşama kadar onun başına herhangi bir musibet gelmez, buyurduğunu işittim, işte söz konusu dua şudur, ve ente Rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül âşil kerîm, maşallahu kâne ve mâlem yekün, ve la havle ve la kuvvete illa billahil âliyil azîm, alemü en lahe alâ külli şeyin kadir, ve en ilahe kadehâta bi külli şeyin ilmâ, Elâhümme ini eûzü bayk min şerri nefsi ve min şerri külli davbetin, ente ahirin binası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 olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum, şüphe yoktur ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.